Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konuğumuz edilgen fiiller. Bu bölümde çatı eklerinden biri olan edilgen fiil üzerinde duracağız. Bundan önce fiilde çatı konusuyla ilgili bir iki cümle söylemek gerekiyor. Fiilde çatı Fiillerin öznelerine ve nesne alıp almamalarına göre gösterdikleri özelliklere fiilde çatı denir. Fiilin gösterdiği hareket ya dışarıda bir nesneye yönelir veya hareketin yapıcısına yönelir. Ya başkasına ya da özneye tesir eder. Fiilde çatı yerine özne-yüklem ilişkisi, nesne-yüklem ilişkisi de denilebilir. Cümlede gerçek ya da gizli öznesi belli olmayan, sözde özne alan fiillerdir. Edilgen fiil çatıları, etken çatılı fiillere le ve ne eklerinin getirilmesiyle yapılır. Böyle fiillerle kurulan cümlelerde nesne, Özne olarak kullanılır. Sonu bir ünlüyle veya le ünsüzüyle biten fiiller ne ekiyle edilgen olur. Yemeğe çorbayla başlanır. Sert yiyecekler iyice çiğnenir. Bizde kız böyle istenir. Sizden nasıl istenir? Annemin evinde her şey bulunur. Yok yoktur. Okula her şey hazırlanıp gelinir. Bazı insanlar Yaptıkları hatalar sonucunda gönülden böyle silinir. Diğer fiillerse L ekiyle edilgen yapılır. Dün okulda yeni bir deneme sınavı yapıldı. Mehmet Akif'i anma toplantısında şiirler okundu, şarkılar söylendi. Sınıflar el birliğiyle temizlendi. Edilgen fiilin yer aldığı cümlelerde tarafından, vasıtasıyla, yüzünden sözcükleri ya da dan ve ca ekleriyle fiili kimin yaptığı yani özne belirtilebilir. Bu eklerle belirtilen bu öznelere örtülü özne denir. Örnek verecek olursak Bu karar milletçe verildi. Depremden binalar yıkıldı. Rüzgardan kapı kapandı. Teklifi bizim tarafımızdan kabul edilmedi. Hastamız uzman doktorlar tarafından ameliyat edildi. Gelecek hafta sonu sınıfça pikniğe gidilecek. Lütfen okuyacağımız diyalogdaki fiillerin kullanımına dikkat edelim. Türkiye'de Turizm İyi günler değerli dinleyenlerimiz. Bugün yanımızda Turizm Bakanımız bulunmakta. Şimdi onunla ülkemizin turizmde hangi noktada olduğunu, turizmi geliştirmek için neler yapabileceğimizi tartışacağız. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Hoş bulduk. Öncelikle bu sene Türkiye'de turizm için neler yapıldı, turizmde ne aşama kaydedildi bunu sormak istiyorum. Bu sene Türkiye için turizmde oldukça iyi bir yol kat edildi. Kış döneminde kış turizmi oldukça yoğun yaşandı. Yazla birlikte ise denizler, deyim yerinde ise doldu, taştı. Peki Sayın Bakanım, bu sene Türkiye genelde hangi ülke vatandaşları tarafından tercih edildi? Bu sene en çok Almanya ve Rusya olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinden turistler ağırlandı ve hepsinin ülkemizden hoşnut bir şekilde gittikleri tespit edildi. Sayın Bakanım, ülkemizde turistlerin rağbet gösterdikleri yerlerin nereler olduğunu öğrenebilir miyiz? Elbette. Elbette. Kış döneminde başta Uludağ, Kartalkaya ve Erzurum-Palandöken olmak üzere ülkemizin birçok yerinde turistler ağırlanırken, yaz döneminde Ege ve Akdeniz sahillerimiz yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramıştır. Artık sadece doğa turizmi değil, kültür turizmi de yapılmaktadır. Ülkemizin birçok önemli merkezinde uluslararası toplantılar, seminer, sempozyum ve konferanslar yapılmaktadır. Sayın Bakanım, verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyor. İyi günler diliyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bugünkü konumuz çatı eklerinden biri olan edilgen fiillerdi. Konumuza geçmeden önce fiilde çatı konusunu açıklamıştık. Tekrar edecek olursak fiilde çatı fiillerin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 Cümlede gerçek ya da gizli öznesi belli olmayan, sözde özne alan fiillerdir. Edilgen fiil çatıları, etken çatılı fiillere L ve N eklerinin getirilmesiyle yapılır. Böyle fiillerle kurulan cümlelerde nesne, özne olarak kullanılır. Sonu bir ünlüyle veya L ünsüzüyle biten fiiller, N ekiyle edilgen olur. Örneklerimizi tekrar edelim.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 Türkçe öğreniyorum. Müzik